Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Vessalatu vesselamu ala Resulillah, Vessallahu Teala aleyhi ve sellem ve ba'dü. allah Teala Hazretleri bu dersimizde inşallah hayırlı bir şekilde okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amel safhasına sokabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.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 Bu soruyu da bu şekilde cevapladıktan sonra inşallah dersimize dönelim. Tabi burada gelecek olan suallere cevap veriyoruz. Ancak sualler dersle alakalı olmak kaydıyla.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 Okuyacağımız bölüm e, yine taharetle alakalı, temizlikle alakalı e, bir derinin, hayvan derisinin temizlenmesine dair olan bir bölüm. Ama buraya geçmeden önce geçmişlerse kısaca bir özetlemek gerekirse, yani en azından nerede olduğumuzu hatırlayalım. Mağmüs tamel'den bahsetmiştik e, ki İslam hukukunda, İslam fıkında özel bir yeri olan e, kullanılmış su anlamında gelen mağmüs tamel.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 Peki abdestli olduğu halde cuma e, gününün faziletini ele eleşebilme adına boy abdesti alırsa o zaman mai olur. Çünkü İmam Muhammed sadece kurbete bakıyor. İmam İmam Zufar ise Allah ona rahmet eylesin bunun tam aksı sadece hadese bakıyor.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 Ki Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş de aslında budur. Okuduğumuz kudurim metnine baktığımızda da o da direkt bu görüşü söylemiş. Yani ma'yü müsteamel temizdir ama temizleyici değildir. Ama tabii ki ihtiyaz sadedinde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 Kullu ihab dubuga فقط تهوره وجازت الصلاة فيه والوضوء منه. eti yenen hayvan olsun, ister eti yemmiyen hayvan olsun, e, İslamı usullere göre boğazlanmadıkça böyle bir hayvanın eti necis olduğu gibi derisi de necistir. Yani pistir. E, Tabi burada bir parantez açalım. Bir şeyin necis olması veya temiz olması ayrı bir şeydir.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 Maalesef birçok unlu mamullerde bunu görebiliyoruz. Ee, içine girmiştir, ee, kozmetik ürünlerde görebiliyoruz. İlaç sektörünün çoğunda bunu görebiliyoruz Allah muhafaza. Ee, dolayısıyla yani bunun temiz olup olmaması yönüyle değil, insan cüzü bizatihi varlık itibariyle mükerrem olduğu için, keremli olduğu için onun bu şekilde bezledilmesine asla izin verilmemektedir. Burada da bu ikisi edilmiştir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 e, bu yonca kuşu, yont kuşu da deniyor. E, ufak e, serçe kabiliğinden kırmızı kafalı e, bir kuş. Ev Sudaniye ki bu da sığırcık diye tabir ediliyor. Kuyruğu bir karış uzunluğunda olan, serçe e, konumunda gözüken, serçe e, cüssesinde olan yine bir kuş. Evsam-ı ebras veya kertenkele, bazı yerlerde yeşil başlıyorlar veya keler diyorlar. Bu tür bir hayvan düşse ve suda ölse.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 Yani kertenkeleye işte sopa vurdunuz veya taş attınız, e, kan oldu, kuyruğu koptu, o anda da kuyuya düştü. Bu durumda farklı. O zaman kuyun tamamı boşaltılmalıdır. Kovanın ölçüsü var mı? Kovanın ölçüsüne dair ileride konuşacağız, e, var. Onun da bir ölçüsü vardır. Ama e, kısaca şöyle diyebiliriz. Mahut olan, yani o kuyularda kullanılacak olan kova neyse o kovaya göredir. Dedik ya bunlar taabudidir. Yani bu şekilde gelmiştir. Buna göre hareket edilir.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 Zindik e, kuyuya düşen necaset e, kuyunun suyunun tamamının boşaltılmasını gerektirici tarzda olan bir necaset olsa ancak kuyu öyle bir kuyudur ki altından devamlı kaynıyor. Yani eski usulden bahsediyoruz kova ile o suyu boşaltmaya imkanımız yok. Çeksek de yenisi geliyor. Çeksek de yenisi geliyor ki e, bu bir dönemde e, aslı saadetli olsa gerek e, Mekke mükerreme de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 Kuyuda bir fare bulunsa, ev gayruha veya suyu ifsad eden herhangi bir hayvan bulunsa ölmüş. Ve lâ ancak kişiler bilemiyorlar metâvakaat. Bu hayvan ne zaman suya düştü ve ne zaman öldü bunu da bilmiyorlar. Bu durumda velem tentefiq velem tetefessah ama hayvan şişmemiş ve dağılmamış. Bu şu demektir ki çok aradan vakit geçmemiş.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 Ama namazın iade edilme noktasında abdestsizlerin abdest alması veya necis olan elbiselerin yıkanması ve o elbiselerle namaz kılınması durumunda burası önemlidir. Bu durumda bir gün bir gece daha ve gaselu ve yıkallar külle şeyin asabehu ma uha bu suyun isabet ettiği, temas ettiği her bir nesne de yıkanır. Namazın iade edilip edilmemesi ise dediğimiz gibi. Abdestsizken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 İmam Ebu Yusuf Rahimullah meseleye böyle bakıyor. Tabii bu noktada ihtiyaç hadedinde yine Ebu Anife'nin görüşüyle fetva verilmiş. Ee, daha fazla o tercih edilmiş. Her ne kadar e, kıyas İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi olsa da ihtiyat olarak Ebu Anife'nin Rahimullah'ın görüşüyle hareket etmek özellikle ibadet konularında daha ihtiyatlı olsa gerek. Farklı bir mesele. ve ül Ademî'yi biraz daha hızlı geçelim burayı. İnsanın artığı yani bir su içtiniz içtikten sonra salyanızın temas etmiş olduğu su.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 eşeğin artı veya da katırın artı ki katır ki anne tarafı yani annesi eşek babası at meşgukun fihima bu noktada meşguktür. Yani şüpheli konumundadır. Bununla alakalı nastardan dolayı yani temiz olmasına dair veya da necis olmasına dair bir taarruz söz konusu olduğu için şüpheli olarak kabul edilmiş. O zaman salya da şüphelidir. Salya'nın temas ettiği e, su da şüpheli olacaktır. Ama bütün bunda feinlenmecid gayrehuma kişi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 Önce başlar yani takdim eder. Önce teyemim olup sonra mı abdest alır veya önce abdest alıp suyu bitirir sonradan mı teyemim alır ve bir eyyihima bede ecaze. Esah olan görüşe göre hangisiyle başlarsa başlasın caizdir deniyor. Bu da şüpheli olmasından dolayı. Aslında bu noktada kedinin ile alakalı bazı detaylar var ona girmek gerekiyordu.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 Allahümme, الرحيم مالك Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, Rabbımmi, o o l l